Şimdi İslam ve kadın deyince şunu aklımıza getirmemiz lazım. Ee, Cenab-ı Hak sizi bir kadınla bir erkekten yarattık buyuruyor. Bismillah, inna khalaqna min dekerin ve Kadın ve erkekten yaratılan bir varlık olarak bizler varız. Dolayısıyla e, İslam kadına ilk planda insan olarak bakar. Yani İslam'a göre kadın insandır, erkek de insandır. Bir insanın ne hakkı varsa erkek olarak kadın da aynı hakları sahiptir. Cenab-ı Hak e, kainatın düzeni açısından e, karşı cinsler olarak insanları yaratmış. Yani Erkeğin kadınsız, kadının erkeksiz olması mümkün değil. Çünkü neslin devam etmesi gerekiyor. Ailenin huzuru, insanların saadeti için buna mutlaka ihtiyacımız var. O halde kadın denilince kadın insan olarak düşüneceğiz. Hı hı. Peki Cenab-ı Hak Resulü Aleyhisselam'ın diliyle kadına insan olarak ne değer vermiş? Mesela veda hutbesinde Resulullah Aleyhisselam'ın sizin kanlarınız, canlarınız, ırzınız, haysiyetiniz ve şerefiniz bu bulunduğumuz günden, bulunduğumuz aydan ve bulunduğumuz beldeden daha saygındır buyuruyor. Bunu nerede anlatıyordu? Arafat'ta anlatıyordu. Yani bir Müslümanın dokunulmazlığı Kabe kadar, Mekke kadar, Arafat kadar zilhiccayı kadar değerli olarak belirtiliyor. O halde mesela bir kadına zulmünüz Kabe'ye zulmetmek olarak değerlendirilir. Bir kadına yapacağınız eziyet, bir kadına yapacağınız kötülük Mekke'ye yapılmış kabul ediliyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın dilinde e, kadına yapılabilecek zulüm Kabe ile eş yahut daha üstün e, bir suç olarak Değerlendirilmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın Kabe'nin etrafında tavaf ederken söylediği bir ifade var. E sen ne yücesin, ne güzel kokun var ey Kabe. Fakat le hurmetil mu'min, e'azzamu min ki buyuruyor. Yani bir müminin, bak kadın erkek ayrım yapmaksızın saygınlığı senden daha büyüktür. O halde insan olarak değerlendiriyor ve ve değerini de Kabeyle kıyaslıyor, Mekkeyle, Arafat'la kıyaslıyor. İkinci mesele kadın, inlemen nise u shaka ikur rijal ifadesi kullanılır. Yani e, kadın ve erkeği bir bütün düşününüz. E, yarısını erkek, yarısında kadın oluşturmaktadır. Yani kadın erkeğin diğer yarısıdır. E, o halde kadın olmaksızın erkek yarım kabul edilmiş. Sonra bir mesele var. İslam falanca dili kullanan, falanca ırktan olan veyahut falanca cinsiyette olan diğerinden üstündür. Esası üzerine bina edilen bir din değil. Ne demek hocam? Bu cümleyi açacak olursak şöyle dememiz lazım. Arapça konuşan bir insan sırf Arapça konuştuğu için İngilizce veya Türkçe konuşandan üstün kabul edilemez. Bir Arap sırf Arap olduğu için bir Türk'ten, bir yabancıdan üstün kabul edilemez. Bir erkek sırf erkek olduğu için kadından üstün kabul edilmiyor. Peki nedir İslam'da ölçü? Inne اَكْرَامَكُمْ indallahi etkakum اَتْقَاكُمْ buyruluyor. Yani sizin en değerliniz, hı hı. en üstününüz takva bakımından en üstün olandır. O halde falanca Arapça konuşuyor, filanca Türkçe, filanca erkek, filanca kadın e, yahut filanca falanca ırktan. Dolayısıyla üstün diye öyle bir esası kabul etmiyor İslam. Yani cinsiyet üstünlüğü esasına bina edilen bir din değil. Peki daha çok şeyler söyleriz de şunlar bizim için mesela güzel örnek olabilir. İslam'a ilk giren Müslüman kadındır. Hazreti Hatice'dir. İslam'da ilk şehit Hazreti Sümeyye'dir. Ammar'ın annesi. Dikkat etmek lazım. Ayrıca mesela Peygamber aleyhisselamın nesli Fatıma'dan devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim nüsha haline getirildiğinde kendisine emanet edilen kadındır. Hazreti Hafsa. Ee, Kur'an-ı Kerim mesela Nisa suresi Kur'an'da yer alır. Ama erkek suresi yok. Ee, kadınların söz konusu edildiği mesela Suratü Meryem. Hazreti Meryem suresi hı hı. var. Yahut kadınların hak ve hukuklarına temas edilen e, sureler Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. O halde biz kadın ne olarak göreceğiz? Allah'ın yarattığı en mükerrem varlık olan insan olarak göreceğiz. Ayrıca e, kadını sırf cinsiyetinden dolayı aşağılayan bir din olmadığını İslam'ın, bunu açıkça vurgulamamız lazım ve İslam'ın ilkleri arasında kadının yer aldığını görüyoruz. Yani ilk Müslüman olan, ilk şehit olan, Efendim Kur nesli kendisinden devam eden ve Müslümanlar için en kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in kendisine emanet edildiği kadın olması, kadınların İslam'a ne derece bağlı olduğu hı hı. ve İslam'ın kadına verdiği değeri açıklamak bakımından büyük önem arz etmektedir. Teşekkür ederiz hocam.